Çocuk deyip geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de, radyonuz Burç Efendi. Efendim Burç FM stüdyolarından hepinize merhaba dileklerimizle, selamlarımızla çocuk deyip geçmeyine başlıyoruz. Efendim, dünkü programımızda çocuklarda kural koyma ve konulmuş olan kuralların uygulanabilmesi için anne babanın nasıl bir yol ve nasıl bir strateji izlemesi lazım geldiği konusuna değinmeye çalışmıştık. Çünkü anne babalar gördüğümüz kadarıyla bizlere de gelen şikayetler ve çocuklarından duydukları rahatsızlıkların büyük bir bölümünü çocuklara kural koyma konusunda yaşadıkları hem acemilikler diyebiliriz, hem sertlikler diyebiliriz, hem de gevşeklikler diyebiliriz, hem de nasıl bu işin nasıl olacağıyla alakalı ellerinde şablon olmamasını gördüğümüzden dolayı bu konuya bu haftayı ayırmaya çalıştık. Dünkü programımızı takip eden dinleyicilerimiz var ise orada... Kural koymada, çocuğa yaklaşmada hangi silsileyi, hangi yöntemi takip etmemiz lazım geldiğiyle bir giriş yapmıştık dünkü programımızda. Eğer dinleyemeyen dinleyicilerimiz var ise lütfen dünkü programı internet üzerinden dinleme imkanı var ise önce onu dinledikten sonra bugünkü programımızı dinlemelerini de tavsiye ederiz. Programların bulunabileceği adres de www.feyyaz.tv burçfm.com.tr adresinde sol taraftaki linklerin içerisinde çocuk deyip geçmeyine bakılabilir. Çünkü dünkü programın devamı olduğu için bu programda belki arada bağlantılar kurulmakta zorluk çekilebilir. İlk kez dinleyin dinleyicilerimiz açısından. Evet çocuklarda kural koyma yöntemlerini ana hatlarını değiniyorduk. Bunlardan birinci adım Çocuğun bilmesi demiştik. İkinci adım anlayabilmesi demiştik. Ve üçüncü adım ise kabullenebilmesi demiştik çocuğun. Yani anne babalar olarak bizler daha çok çocuğa bir şeyi söylüyoruz ve o şeyin hemen karşılığını bekliyoruz. Bu oldukça yanlış bir davranıştır demiştik dünkü programımızda. Çünkü çocuğun zihni... Ve duygusal mekanizmasının çalışışı önce o anlattığımız şeyi bilmekten, anlattığımız şeyi anlayabilmekten ve arkasından da kabullenebilmekten geçtiğinin altını çizmiştik. Kabullenebilme kısmı oldukça önemlidir demiştik yine dünkü programımızda hatırlarsanız. Bir kişinin yahut da bir çocuğun bir kuralı kabul edebilmesi için Kural koyucunun seviliyor olması şartı da vardır. Yani siz anne olarak çocuğunuza kural koyuyorsunuz. Diyelim ki önceki safhaları da geçtiniz. Çocuğunuza bilme safhasını izah ettiniz. Anlayabilmesinde yardımcı oldunuz. Çocuk bu iki safhayı da sorunsuz olarak geçti ama anne ile çocuk arasında bir Duygusal sorun var ise, duygusal iletişimde bir problem var ise çocuk annenin veya babanın koymuş olduğu o kuralı uygulamakta direnç gösterir. Hani bilirsiniz örnekle verilmiştir. Bir kişinin yanına merdiveni koymuş olsanız cennete doğru da bu merdivenin ucu uzanıyor demiş olsanız hadi çık cennete git demiş olsanız o çocuk o kişi o merdivenden yukarıya doğru cennete gitmek istemez. Neden? E çünkü sizinle arasında bir duygusal bağ yok. O sevgi iletişimi yok ise eğer bir çatışma içerisinde devam ediyor iseniz oğlum gel yukarıda cennete doğru çık deseniz. O cennete çıkışı gerçekleştirmeyecektir. Kural koyucunun yani anne babanın çocuk tarafından seviliyor olmasının oldukça önemli olduğuna değinmiştik yine dünkü programımızda. Yine şunu da sorabilirsiniz ihtimaline karşı sorulmadan ben cevap vermeye çalıştım. Aman hocam çocuklar ne demek yani anne baba çocuklara kendisini mi sevdirmek zorunda? Yani biz çocuklarımıza bu kadar fedakarlık yaparken... Bu nasıl söz ki böyle kendimizi çocuklara sevdirmemiz lazım? Evet bu böyle bir söz. Her anne, her baba çocuklarını sevebilme yeteneğiyle donatılmıştır. İstese de istemese de anne baba özellikle çocukluğun o bebeklik ve çocukluk masumiyeti döneminde çocuklarını delice severler. Bu anne babanın kendisinin geliştirdiği, gurur duyacağı, övüneceği bak senin için saçlarımı süpürge yaptım diyerek çocuğun üstünde bir beklenti bunaltısına sebep olabilecek bir başarı değildir. Hayır. Allah anne babanın içerisine böylesi bir mekanizma yerleştirmiştir. Bunun anne babanın sonradan öğrenmiş olmasıyla yahut da kendi kendine geliştirmiş olmasıyla bir alakası yoktur bu mekanizmanın. Çocuğa doğru anne baba akar gider. Onu sever bunun dikenli böyle tuzaklı yollarına bakar iseniz neden anne baba çocuğunu severi bir mercek altına alır iseniz öyle bir tatlı yaratmıştır ki Allah daha doğduğu andan itibaren çocuğun o gülüşü, bakışı, çaresizliği, masumluğu bir insanın bir bebeği sevememesi, sevmemesi yani insan olmaması anlamına da gelir. Neden? Sokakta karşılaşıyorsunuz bir anneyi düşünün daha altı aylık bebeğini dövüyor. Durabilir misiniz yerinizde? Yahu yazık değil mi bu çocuğa niye vuruyorsunuz dersiniz değil mi? Çünkü Allah öyle bir mekanizmayı yetişkinlerin içerisinde, özellikle anne babanın içerisine yerleştirmiştir. Ve çocuklara da sanki korunabilmesi için kendisini sevdirebilmesi için de Allah çocuklara yönelik olarak da bir zırh gibi böyle sevginin akış istikametini kendilerine çekebilmesi için bir takım tatlılıklar da onunla beraber sergilettirmiştir, sergiletiyor Allah. Dolayısıyla anne babanın çocuklarına olan akışı, sevgisi, muhabbeti öyle bir kazanılmış alışkanlık değil. Ancak çocukların anne babasını sevebilmesi, çocukların anne babasına muhabbet duyması... Bir irade işidir. Yani çocuk eğer içinden bir takım şeyler gelir ise, anne baba bir takım sevgi kanallarını çocuğun içerisinde açar ise, duygu ve sevgi etkileşimini oluşturur ise çocukta, çocuğun vicdan hissini kıpırdatmaya sebep olabilecek bir takım şeyleri daha bebeklik yıllarında, çocukluk yıllarında çocuğun içerisine doğru verir ise, Çocuk işte ondan sonra o kazandığı sevme yeteneğiyle anne babasını sevecektir. Burada ince bir ayrıntı var yalnız. Çocuğun anne babasını sevebilmesi, çocuğun kendi iradesiyle olması lazımdır. Ancak birçok anne baba öyle bir yanlış tutum içerisindedir ki, çocuğun, İçindeki duyguları tahrip ederek, öldürerek. Geçtiğimiz programlarda bunu ölü ruhları teslim alma seramonisi diye söylemiştik. Çocuğu daha çocukluk yıllarında çaresiz bırakarak, dişlerini sıkarak, çocuğun üstüne doğru giderek, çocuğun içindeki bütün duyguları öldürüp, direnme hissini yıkıp, çocuğu çaresizleştirip, Yanlış yaptığı her bir şeyde ellerinizle yakasından tutup sıkarak hırpalayarak içindeki bütün duyguları tahrip edip öldürüp ondan sonra da kendi duygularınızı çocuğun içerisine yerleştirip yerleştirmediğinizi kendinize böyle sanki bir simbiyotik ilişki diyoruz biz asalakça bir ilişki oluşturup oluşturmadığınızı da kontrol etmeniz lazım. Yani çocuk acaba kendi duygularını mı yaşıyor? Yoksa sizin duygularınızı mı yaşıyor? Çocuk koşa koşa gelip elindeki kağıdı gösterdiğinde anneciğim güzel olmuş mu, anneciğim güzel olmuş mu dediğinde sizin suratınızın şekline göre çocuk kendisini ayarlamaya çalışıyor mu? Yoksa çocuk gerçekten olup olmadığını öğrenmek için mi getirmiş? Elindeki resmi. Birçok anne baba maalesef Çocuklarının kendisinden bağımsız hareket ediyor olmasını, çocuklarının kendisinden farklı duygular, düşünceler taşıyor olabilmesini, olmasını kabullenemediğinden dolayı çocuğun içerisinde çocuğun kendisini geliştiren o özellikleri daha başlangıç yıllarında öldürmeye başlar. Çocuk ayrı bir şey düşünmeye başladığında anne baba birden sinir olabilir. Çocuk anne baba gibi düşünmediği zaman, hissetmediği zaman anne babanın birden tüyleri diken diken olabilir. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin diyerek çocuğun üstüne gidebilir. İşte böylelikle çocuk aslında ceset olarak çocuk olduğu halde içindeki ruh olarak eciş bücüş olmuş, yıpratılmış, çaresizleştirilmiş ve baskı altında tutulup güdük bırakılmış Kişiliğiyle beraber eğer karşınızda çocuk olarak duruyor ise kabullenebilme bir olayı kabullenebilme safhasında sizi çocuk oldukça yanıltabilir. Şimdi çocuğa siz diyorsunuz ki ellerini sofraya oturmadan önce yemek masasına oturmadan önce ellerini yıkayacaksın oğlum yıkamanı istiyorum bunu söylediniz ve çocuk bunu anlayabildi. Daha sonra bakıyorsunuz ki çocuk kabullenebilmiş mi? Bunu da gözlemlemeniz lazım. İşte yanılma noktanızı şurada tespit edebilirsiniz. Diyelim iki tane çocuğunuz var. Büyük çocuk ellerini yıkayarak geliyor her seferinde ve kabullenebilmiş gibi kendisini sunuyor size. Hatta kardeşine de diyor ki ellerini yıka da gel kardeşim sofraya diyor. Sizin bir kopyanız gibi. Sizin şekil değiştirmiş bir haliniz gibi karşıda sizi keyifle izlettirir bir vaziyette kendisini size sunuyor. İşte burada anne babalık oldukça dikkat gerektiren bir şey hemen anne baba mutlaka gözlerini kapatıp hissedebilmesi lazım çocuğu. Acaba çocuğum şu anda kabullenemediği bir şeyi, içselleştiremediği bir şeyi, hissetmediği bir şeyi sadece kendisini bana beğendirebilmek için bir bukalemun gibi şekil değiştirmiş olarak mı karşımda duruyor? Acaba benim tesirim mi şu anda çocuğa bunları söylettiriyor? Diye anne baba mutlaka bu kısmı da dikkatlice gözlemlemesi lazım. Çünkü çocuklar anne babanın o dev ruhu o dev cüssesi, o çok bilmişlik hali karşısında kendilerinin küçük ezilmişlik ruhuyla ezilmemek için, kişiliklerini ezdirmemek için daha çok e, şekil değiştirerek, anne babasının istediği gibi görünerek anne babasına cevap verebildikleri için, verdikleri için, ve günümüzün hastalıklarından bir hastalık da bu olduğu için bu konunun altını çizmek istiyorum. Çocuk, sizin istediğiniz vaziyette akıllı uslu olarak ellerini sofraya oturmadan önce yıkayarak geliyor. Ve tebessüm ederek size bakıyor. Dersi sizin söylediğiniz vakitte tebessüm ederek size doğru bakarak yapıyor. Ama bu anne babalık, noktasında evet ideale doğru gittiğinizi sanarken bir yanılsama olur mu diye bu noktayı da bir gözden geçirmeniz lazım. Çünkü eğer çocuk gerçekten kabullenebilmiş ise bir takım kuralları o takdirde siz olmasanız da çocuk o kuralları uygulayacaktır. Yani çocuğunuzun ders çalışma saati örneğin akşam saat 6 ile 7 arasında ise, bu kural evin içerisinde çocuğunuz tarafından da kabullenilmiş ise, siz de bu kuralın kabullenilebilmesi için bir takım ön süreçlerden geçirerek, çocuğun bunu kuralı uygulaması takdirde kazanımlarını da çocuğa anlatabilmiş ve o da anlayabilmiş ise, ve çocuğunuz saat 6 dediğinde masaya oturuyor, dersini yapabiliyor ise siz de öyle bir annesiniz, öyle bir babasınız ki çocuğa bu atmosferi sunabiliyor iseniz. Bu noktada da yine kendinizi çek edeceğiniz, kendinizi kontrol edeceğiniz bir şey şu ki acaba ben olmadığım zaman çocuk yine saat 6'da oturuyor, dersini yapabiliyor mu? Eğer sadece sizin bulunduğunuz ortamlarda yapıyor ise o takdirde bu işin içerisinde de yine bir biteniği olduğunu akıllınızın bir köşesinde bulundurmanızı tavsiye ederim. Evet kabullenebilmek çocuğun bir kuralı kabullenebilmesi dedik ki anne babayı çocuğun sevmesiyle direkt alakası var hissedebilmesiyle alakası var. Ama burada bir yanılma, yanılsama noktasının da altını çizdik. İki, kabullenebilme evresi anne babanın sabrıyla da oldukça alakalı. Anne baba kendi bildiği, kendi yıllarca tecrübe ettiği bir noktayı, bir şeyi çocuğuna kural olarak aktarırken aceleci davranmaması lazım. Söylediğiniz şeyin çocuğunuzun kılcal damarlarına kadar, içindeki vicdanın en ücra hücresine kadar çocuğunuzun sindirebilmesini, kuralı sindirebilmesine izin vermeniz lazım. Vakit vermeniz lazım. Daraltmamanız lazım vakti. Oğlum ellerini yıka gel çabuk sofraya. Bu olmaz. Hissedebilmesi için bir Sürece ihtiyaç var. Bu da tabii ki anne baba olarak size sabra ihtiyaç olduğu anlamını çıkartır. Siz eğer sabırsızlık gösteriyor iseniz o takdirde çocuk kuralları öğrenme noktasında da kabullenebilme noktasında da eksiklikler yaşayacaktır. Daha sonra da tabii ki sizin şikayet ettiğiniz, başıma dert olduğu, başıma bela olduğu Dediğiniz noktaya doğru, Diyeceğiniz noktaya doğru, Bir sürecin içerisinde, Bulunuyor olduğunuzunda bir işareti, Sabredebilmeniz, Çocuğun söylediklerinizi hissederek, İçinde içselleştirerek, Anlamlandırarak, Önceki bilgiler ile, Bağlantı kurulmasına, Müsaade etmeniz lazım, Zaman tanımanız lazım, Diyoruz, Ve, bu konuyla ilgili diğer sorularınıza geçmek istiyoruz. Efendim, hocam selamünaleyküm. 14 aylık bir bebeğimiz var. Şu an istediği her şeyi inatla bağırarak istiyor. Odaklandığı her şeyin olsun istiyor. Bazen insanın sabır sınırlarını zorluyor. Onu nasıl eğitebilirim diyor değerli bir dinleyicimiz. Şimdi oldukça geniş bir konu. Geçtiğimiz haftalarda bunu anlatmıştık. Çocuklar İlk 4 sene içerisinde kendi iç dürtüleriyle, güdüleriyle, içlerinden gelen bir tazikle, içlerine yerleştirilmiş bir mekanizmanın çocukları itmesiyle hareket ederler demiştik geçtiğimiz haftalarda. Çocuklar eğer öğrenme ihtiyacının içerisinde içlerinden gelen bu dürtülerinin önüne birileri geçtiğini hisseder ise inatlaşırlar birden. Aslında çocuklar ilk dört sene içerisinde bir şeyi tamamlamaya çalışıyorlar. Tıpkı bir arının, arı kovanının içerisindeki o gözeneklere bir süreliğine, süresi olup da o gözeneklerden bir tanesini balla doldurma süresi kadar bir süreleri vardır. Arı o balı, çiçeklerden aldığı o mayiyi, gözeneklere doldurmasını nasıl ki engellenilmeden yapmak ister çocuk da aynı öyle ilk dört sene içerisinde etrafı dünyayı eşyayı ve eşya ile hadiseler arasındaki olaylar arasındaki bağlantıyı anlayabilmek için tıpkı bu arı gibi kendi içinden gelen bir takım dürtüler ile hareket eder. Veya biz bir başka deyişle şöyle diyebiliriz, çocukların ilk dört ni Allah anne babanın eline vermemiş. Kontrolü iple bağlanılmış gibi sanki kendisi tutuyor ilk dört sene içerisinde çocukları. Kimseye vermemiş kontrolü. Çocuklardan bir şey yapmasını istiyor, o da eşya ile hadiseler arasındaki bağlantıyı öğrenmeyi istiyor. Şimdi öğrenebilmesi için çocuğun içerisine bir de merak duygusu yerleştirmiş Allah. Şimdi bunları yan yana getirelim. Anne diyor ki 14 aylık bir bebeğin var istediğini her şeyi inatla yapmak istiyor. Evet yapmak ister çünkü bu çocuk olmanın bir dört yaşının altında bulunan bir gereği. Şimdi düşünün siz çocuğa yapmak istediği şeyi yaptırmamaya çalışıyorsunuz ve başka bir şeye yöneltmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz ki dört yaşından küçük çocuklarda zorlanırsınız. Neden? O içinden gelen dürtülerle hareket edecektir. Çekmeceyi açtınız, kapattınız, çocuk gidecektir, çekmeceyi açmaya çalışacaktır. Öğrenmesi lazım, durduramazsınız onu. Kalemle yazı yazdınız, kalemi tutmayı öğrenecektir. İşte ayağa kalkıyorsunuz, siz yürüyorsunuz, 6 aylık çocuk ayağa kalkmayı öğrenmeye çalışacaktır. Lambayı açtınız, kapattınız, çocuk lambayı açmayı kapatmayı öğrenecektir. Televizyonun düğmesine bastınız, ekrana görüntüler geldi... Çocuk o düğmeye basmayı öğrenecektir. Bunun önüne geçmeye çalışırsanız, yapma, düğmeye basma derirseniz çocuğu inatlaştırırsınız, huysuzlaştırırsınız. Aslında huysuzluk yahut da inatçılık diye bildiğimiz şey çocuğun önüne geçilmiş olan engellemeyle direkt alakası vardır. Şöyle düşünün lütfen, bir arıyı kanatlarınızdan tutun, elinize alın ve götürün çiçeğin üstündeki o polenlere değdirmeye çalışın. Ve buradan bal yapmak için malzemeni al deyin. Sonra kanatlarından tutarak götürün o arıyı bal kovanının oraya hadi şimdi burada bal yap deyin. Sonra tekrar götürün vız vız vız vız diye arı çırpınmaz mı elinizde? Öyle bir bal yapma şey olmaz ki. Böyle bir bal yapma seansı da olmaz. Yani siz arıyı serbest bırakır iseniz o takdirde arı gidecek çiçeğe konacak gelecek o bal kovanının üzerinde balını yapacaktır. Şimdi çocuğu siz eğer kanatlarından tutar öyle değil böyle derisiniz hırçınlaştırırsınız arı gibi arı sokar çocuk da sokar çocuğun sokması anne babayı bunaltır o yüzden çocuklar ilk dört yıl içerisinde öyle kanatlarından tutularak gel çiçeğe kon ondan sonra da bal yap denilerek müdahalede bulunulmaz çocuk serbest bırakılır neden çocuğun ilk dört yılını Allah anne babaya vermemiş. Kontrolü tamamen kendisinde tutuyor. Ne için? Öğrenmesi için. Neyi öğrenmesi için? Bal yapacak, balı da daha sonra hayatının geri kalan kısmında istifade edecek, kullanacak. Siz çocuğun inatlaştı dediğiniz zamanları aslında çocuğunuzu engellediğiniz zamanlar olarak düşünün. Diye bunu aslında biz birkaç haftadır da söylemeye çalışıyoruz. Oldukça önemli bir konu olduğu için tekrardan bir de başka şekilde izah etmeye çalıştım. Bu çefende çocukleyip geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 30-77'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Sayın hocam 10 yaşında ve 2 buçuk yaşında iki oğlumuz var. Küçük oğlumuz daha dünyaya gelmeden önce büyük oğlumuzu hazırlamaya çalıştık. Evet, çok şükür halen daha dengeleri tutturmaya çalışıyoruz ve bu güne kadar kıskançlık, çekememezlik ve vesaire gibi şeyler yaşadık. Onları dengelemeye çalışıyormuş dinleyicimiz. Devam ediyor mesajımız. Hiçbir problemle karşılaşmadık. İki oğlumuz da birbirini çok seviyorlar. Maşallah çok güzel. Bizim en büyük sorunumuz büyük oğlumuzun başına buyruk olması. Çok serbest yaşamak istemesi. Ben babası olarak fıtraten daha geniş bir insanım. Ve küçüklüğünden beri kendine güveni gelsin diye fazla serbest yetiştirdim. Evet, kendine güveni gelsin diye fazla serbest yetiştirdim. Çocukların kendine güvenmesini sağlamak. Evet, eğer çocuk kendine güvenmeyi öğrenir ise o takdirde, Maalesef bu da yanlış bilinen çok da yanlış bilinen bir şey eğer çocuk kendine güvenmeye başlar ise o takdirde sorunlar da işte o noktada başlıyor demektir. Mesajımızın ben geri kalan kısmını okuyayım ondan sonra bu konuyla alakalı son birkaç dakikamız var reklam arasına kadar bunu cevaplandırmaya çalışayım. Ne diyor dinleyicimiz küçüklüğünden beri kendine güvenli gelsin diye fazla serbest yetiştirdim. Fakat annesiyle bu konuda ilk başlarda çatışmamıza rağmen sonradan geldiğimiz durumda annesinin haklı olduğunu gördük. Şimdi ise nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Annesi fazla baskıcı ben ise fazla serbest bırakıyorum. Orta yolu nasıl bulmalıyız yardımcı olursanız memnun olurum. Evet ben burada iki tane şey üstünde durmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi çocukların kendine güvenmesini sağlamak için anne babanın delice çırpınıyor olması... Ve ondan sonra da kendine güvenen, indifidüel, bireysel, bireyselci düşünmüş olan çocukla daha sonra anne babanın baş edememesi. Bu bir. İkincisi de annede tam ters istikamette aşırı baskıcı olması ve çocuğunu ruhen inciterek, ruhen çocuğunu yıpratarak yetiştiriyor olması. Ben bu konuya bir programımızı ayrıca yer ayırmaya çalışacağım. Kendine güvenen çocuk yetiştirmeyi ayrıca ele almaya çalışacağım. Çünkü anne babanın çocuk terbiyesindeki usulü çocukların kendine güvenir vaziyette olmasını sağlamak olmamalıdır. Ya çocukların kendi başlarına ayakta durması kendine kendisinin yeteceğini biliyor olması aynı zamanda o çocukların A sosyal bir kişiliğe doğru da bürünüyor olduğu anlamını da anne baba çıkartması lazım. Efendim, reklam aramız geldi. Reklam arasını verdikten sonra konuya olduğu gibi aynı sıcaklıkta devam etmek istiyorum. Bir kısa reklam arası, sonra yine buradayız. Bu çocuk diye geçmeyin, devam edecek. efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Çocukların kendine güvenmesi veya kendine güvenen çocukların yetiştirilmesi. Aslında insanın yaratılışına ve sosyal hayat içerisindeki şekillenmesine baktığımızda Hiçbir insanın tek başına ayakta durabilecek yeteneklerinin olmadığını görüyoruz. Hiçbir insan kendisine yetemez. Yani bir eş ister, eşi olur çocuk ister, çocuğu olur sosyal bir çevre ister, değer görmek ister. Tüm bunların hepsi başkalarına bağımlı, başkalarıyla bağlı bir yaşantının işaretleridir aslında. Çocuk... Eğer kendi iç dünyasında sadece kendine yetebileceğini düşünür ise, kimseye ihtiyacı olmadan bir hayat sürmesi yönünde kendisi teşvik edilmiş ise, başkalarıyla olmanın aslında bir mücadele olduğu yönünde teşvik edilmiş ise, kim ne kadar kendisinden geri kalır, Kendisi kimden ne kadar ileri gider ise, o takdirde hayatın daha iyi olacağı, başarıların daha iyi geleceği yönünde çocuk motive edilmiş, teşvik edilmiş ise, o takdirde o çocuk hayatının belli bir noktasında artık etrafa zarar vermeye, kendine zarar vermeye başlayabilir diyebiliriz. Neden? Çünkü çocuk kendisine güvenmesinden daha çok güçlüye güvenmesini, Bilmesi lazım. Yani eğer güçlü olarak ortaya konulmuş olan şey bir yaratıcı ise Allah'a güvenmesini çocuk öğrenmesi lazım. Başına gelmiş olan bir olayın depresyona neden olmaması için, başına gelmiş bir olayın isyana neden olmaması için hafif bir nefes alacak kapı olması lazım çocuğun dünyasının içerisinde. Çocuk şunu diyebilmesi lazım demek ki böyle takdir edilmiş o yüzden böyle oldu diyebilecek kadar çocuk azıcık geniş olması lazım yani kendine güvenen yaparsın edersin çatarsın işte sen en başarılısın diye habire suni dopingler ile koşu alanına sardığımız çocuk dopingin tesiri bittiğinde ve duvara pat diye çarptığında yere yıkılmaması lazım hayır onun yerine çocuk bir güçlüyle beraber bir güçlünün etrafında şekillenerek, sosyal olarak yaşamayı öğrenmesi lazım. Bireyselcilik değil, hayır, kollektivizm ruhuyla çocuk şekillenmesi lazım. Örneğin eğer çocuk inançlı bir aileseniz demin söylediğim gibi Allah inancına ve Allah'a güvenmeyi öğretebilirsiniz. Onun haricinde eğer çocuk, diyelim ki siz, Sosyal ve milliyetçi bir aileyseniz milletine güvenmeyi öğretebilirsiniz. Yahut da eğer ailesi ise ailesine güvenmeyi öğretebilirsiniz. Ailesinin bir unsuru olduğunu çocuğa hissettirebilirsiniz. Yahut da sosyal çevre içerisinde barışık bir hayat yaşamış olmanın kendisine kazandıracağı şeyleri çocuğa öğretmiş olursunuz. Dolayısıyla merkez noktasına çocuğun, Kurşunların hedef noktasına çocuğun kendisini hissetmesi, sen yaparsın, sen becerirsin çocuğa hedef noktasına koymak yerine, hayır çocuğun hedefini dağıtmak, etrafındaki kişilerle ne kadar güçlenir ise, etrafındaki kişilerle ne kadar uyum sağlar ise, o derecede başarıların daha yakın olduğunu çocuğa başlangıçta hissettirilmesi lazım. Bu dinleyicimize kendisi de diyor ki, 10 yıllık çocuk tecrübesinden sonra edindiğim şey şu diyor. Kendine güveni gelsin diye ben çok rahat bir babaydım. Kendine güveni gelsin diye çocuğumu çok rahat bıraktım. Ama 10 yaşındaki çocuğumuza şu anda gücümüz yetmiyor. Neden? Çünkü çocuğu bağlayamadık ailenin içerisine. Kendi başına serseri bir mayın gibi denizin içerisinde şu anda gidiyor ve çarpacak yer arıyor. Evet çocuklar normlar çerçevesi içerisinde ve bir aile bağı çerçevesi içerisinde ve sosyal network içerisinde bir unsur olarak kendilerini tanımlaması lazım. Çocuklar kendine güvenmesi yerine güven duygusunu artırıcı manevi duygulara veyahut da güven duygusunu artırıcı milli duygulara, güven duygusunu artırıcı bilgi unsurlarına, güven duygusunu artırıcı Ailevi bağlara doğru çocuk teşvik edilmesi ve bağlanması ve onlarla birlikte senkron halde yaşaması öğretilmelidir. Tek başına ayrıcalıklı bir yerde kendi başına yaşamaya doğru çocuğumuzu teşvik edersek daha sonra o çocuğu aynı network içerisinde, aynı sistem içerisine dahil etmemiz oldukça zordur. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 377'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Hocam benim 4,5 ve 7,5 yaşlarında iki kızım var. İkisini de çok seviyorum. Yalnız benim büyük kızımda çok problem yaşıyorum. Nasıl söylesem dediğim dedik ısrarcı ve bu durum herkes tarafından çok eleştiriliyor. Buna bende dahilim. Ona devamlı hatalarını yüzüne vuruyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Biliyorum bunu siz tasvip etmiyorsunuz. Burç Efemi çok dinliyorum. Ona göre davranmaya çalışıyorum. Tabii bu tek taraflı olmuyor. Baba da destek gelmesi lazım. Bir de çok sabırlı olmak lazım. Çok çalışkan başarılı bir çocuk. Neyi yapma diyorsak onu ısrarla yapıyor. Aslında onda duygusal yoksunluğu olduğunu hissediyorum. Evet bu geçtiğimiz haftalarda üstünde durduğumuz bir kelimeydi. Duygusal yoksunluk olduğunu hissediyorum diyor anne. Ve devam ediyor. O yüzden seveyim diyorum. Ama insanı sevdiğine pişman ediyor. Aslında içimdekileri çok net ifade edemiyorum. Çocuğum artık hep eleştiri alan bir ortamda ve çevrede yetişiyor. Ona psikolojik destek aldırmak gerekir mi? Ben çocuklarımı çok seviyorum. Küçüklüğümde bunun tam tersi hocam. O kadar uysal bir çocuk. Uysallık dediğimde laf dinleyen, söz dinleyen, kendini sevdiren, kimseyi incitmeyen bir çocuk. Siz gene demek istediklerimi anladığınızı umarım. Sizden destek bekliyorum. Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz evet çocukluk yıllarında bu kadar uysal söz dinleyen bir çocuk ama iç dünyası olarak duygusal olarak gelişmemiş bir çocuk daha sonra yedi buçuk yaşına geldiğinde bakın anneye dert olmaya başlamış. Şimdi anne diyor ki ısrarla kendi isteklerini yapıyor benim dediklerimi yapmıyor şimdi burada ne görüyoruz burada bir çatışma var kabullenilme noktasında bir çatışma var. Çocuk annenin dediğini kabullenmiyor. Bu programın başında izah etmeye çalışmıştık. Kural koymadaki üç ana bilmek, anlamak ve çocuk tarafından kabullenebilmek, kabulleniliyor olmak. Kabulleniyor olmanın temel şartı nedir demiştik? Anneyi sevebilmesi lazım çocuğun. Şimdi anne burada kendisi diyor zaten çocuğa bağırıyorum, çağırıyorum, hırçın davranıyorum. Yani çocuğa kendimi sevdirmiyorum ve kendimi sevdirmediğim çocuk benim kurallarımı kabul etmiyor. Etmez. Çünkü kabullenmemiş çocuk, annesinin sevgisinden emin olmayan, annesinin o kendisi üstünde kurduğu baskılara karşı direnen çocuk, ki çocuk direnir, izzetini korumak için direnir, kendi üstüne bir baskı olursa insanın özelliğidir bu, direnir. O takdirde anne şikayet ediyor. Şimdi anne diyor ki aynı zamanda, Çocuğun duygusal yoksunluğunu şu anda hissetmeye başladım, hissediyorum diyor. Programınızda duygusal yoksunluktan bahsetmiştiniz, onu şu anda hissediyorum. Ancak adım attığımda, onu çok sevmeye başladığımda, sevgi gösterdiğim sıra bu sefer de bana yapışıyor, bırakmıyor. İyice diyor yaptığıma pişman oluyorum, sevdiğime pişman oluyorum ama bunu yapmak zorundasınız. Annelik öyle sıradan bir şey değildir. Manavlık gibi, kasaplık gibi bir şey falan hiç değildir. Annelik kendinden geçebilmeyi kabul etmektir. Kendi yaşamını çocuğunun yaşamına tercih edebilecek derecede bir ruh olgunluğuna erişme sanatıdır. O takdirde çocuğunuzun size yapışmasını, sizden böyle sömürür gibi duygu istemesini, sevgi istemesini belli bir dönem razı olacaksınız çocuğunuzun yedi buçuk sene içerisinde yoksun bıraktığınız o duyguları birkaç ay içerisinde sizi sömürür gibi alıyor olmasını gözlerinizi kapatacaksınız. Sizden iliklerinize kadar o sevgiyi çekmesine izin vereceksiniz. Ne demek bu? Siz sevdikçe çocuğunuz koltukların üstünde şımaracak, zıplayacak, koplayacak, çizgilerini hep aşacak, hep aşacak, hep aşacak. Siz de belki de oturup çaresizce o Çocuğunuzun o halini izleyeceksiniz ama bu sınırsız değildir bu belli bir süreyi kapsar sadece çocuk çünkü geçmiş yıllarda alamadığı sevgi ihtiyacını siz doya suya vermeye başladığınızda sınırsız bir alanda kendisini olduğunu zanneder ondan dolayı hani sıkıştırılmış bir yayı birdenbire serbest bırakıldığınızda nasıl ki zıplar birdenbire elinizden Tıpkı onun gibi çocuğa o sevgi gösterilerinizde bulunduğunuzda çocuk elinizden zıplayıverir. Ama bu sonsuz değildir çocuğunuzun bu hareketleri. Biraz sabrederseniz birkaç ay dişinizi sıkar gözlerinizi kapatır sabır diler iseniz göreceksiniz ki birkaç ay sonra çocuğunuz sakinleşecek, dinginleşecek, sizin sevgi verişinizden artık emin olacak Annesiyle kendi arasında oluşturduğu bir menfezden, bir tünelden, bir duygu geçiş kanalından doyasıya sevginin akışını ılık ılık kendi ruhunda hissetmeye başladığında artık sakinleşecek çocuk. Ve o önceki hırçın hali, sizinle mücadele eder hali yahut da şımarıklık halinde bir tarafa bırakacaktır. Ama bu süreci hiç yaşamaz iseniz. Yani ilk sevgi gösterilerinizde bulunduğu çocuk hemen tekrar elinizle ittiniz ama sana da yüz vermeye gelmiyor dediniz çocuk hırçınlıklarına ve size karşı olan agresiflerine devam ettirecektir. Bu konuya da önümüzdeki haftalarda yer vermeye çalışacağım. Değerli dinleyicilerimiz mesajlarınızı gönderebilirsiniz 3077'ye Burç Efem yazıyorsunuz mesajınızın başına ve sorunuzu gönderiyorsunuz sorularınızla devam ediyorum ben. Selamlar hocam. iki yaşında kızım en küçük şeye bile saatlerce ağlıyor. İzah etmeye çalışıyoruz ama dinlemiyor. Bir haftadır geceleri bağırarak uyanıyor diyor dinleyicimizin bir tanesi. İki yaşındaki çocuğa bir şey izah ediyor olmanız o çocuğun ağlamasının veya duygusal yoksulluğun önüne geçmeyebilir. Neden? Çünkü iki yaşındaki bir çocuk akli olarak terbiye olmaz. Akli olarak çocuk kendi içerisinde yaşadığı yoksunluklara Duygusal boşlukları ki ağlamak duygusal bir içeride depremin işareti, kırgınlığın işareti akli olarak bir şeylerle izah ediyor olmanız çocuğu teselli etmez. Şimdi iki yaşındaki bir çocuk en küçük bir şeye karşı ağlıyor ise burada dikkat edilecek bir yerler var demek ki. Çocuğunuzun içerisinde bir takım noktalar var o noktalar ağlamasına doğru götürüyor. Artı bir de şunu söylemişsiniz siz ki. Geceleri de ağlayarak uyanıyor, bağırarak uyanıyor. Burada ben genel bir bilgi veririm ama bu çok işinize yaramayabilir. Mutlak suretle bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederim. Çünkü tıkanıklık noktasını çocuğunuzun içindeki o duygusal incinme noktasını bulmanız lazım. Orası terapi gördükten sonra, orası üzeri bantlanıp yapıştırıldıktan sonra yolunuza devam edin derim. Bu efendim de çocuk deyip geçmeyine sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 377'ye kısa mesaj atabilirsiniz. 6 yaşında kızın solak nasıl sağ elini kullandırabiliriz? 6 yaş biraz geç bir yaş. Çünkü 6 senedir kazanılmış olan bir alışkanlık var. 6 yaşındaki çocuğun sol elini kullanmayıp da sağ elini kullanıyor olması Anneyi de çocuğu da bir süre yıpratır ama alışkanlıklar terk edilebilir. Bu konuda eğer çocuğunuza kabullenebileceği şekilde ve neden sağ ediyle yemesi gerektiği noktasında çocuğunuzun vicdanında da o kabul noktasında da hisler oluşturabilirseniz çocuğunuz da kendi kendini de zorlayarak okuldayken dışarıdayken misafirliğe gittiğinizde lokantaya gittiğinizde Hatırına geldiğinde sağ eline almaya çalışır ve sağ el egzersizleri de yapar ise o takdirde sağ ele doğru geçebilir. Yalnız burada önemli olan şey çocuk niye sağ eliyle yiyeceğini kendisi de kabullenebilmesi lazım. Bir sonraki dinleyicimizin sorusuna geçelim. Hayırlı günler ben 19 yaşındayım. Ciddi cerezide aile sorunlarımız var. Evde sürekli birbirimize bağırıp çağırıyoruz. Erkek kardeşim Gerekli izin almadan evden para alıyor demiş dinleyicimiz. Mesajı yarım gelmiş ama 19 yaşında bir genç kız ve evin içerisinde bağırıp çağırıyoruz. Sistem yıkılmış. Aile içerisindeki dönen o çarkın dişleri kırılmış olduğunun haberini veriyor. Bu dinleyicimize bir aile uzmanıyla anne babayı, görüştürmenizi hatta komple bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederim. Eğer o sistem mekanizması aile içerisinde işler aksamış ise, aksamış olan işleri birbirinize desteğiyle düzeltmeniz yahut da problemi kendi içinizde düzeltmeniz oldukça zor olabilir. Bir uzman desteğini tavsiye ederim bu dinleyicimize. Bu kefende çocuk gibi geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimize geçelim. İyi yayınlar hocam benim 5 yaşında bir oğlum var daha önce hiçbir problemim yoktu. Fakat 3 yaşında kekemelemeye başladı. Doktora götürdük yaşı daha küçük sizin yardımınızla ve konuşmadan önce nefes alsın dedi. Hmm, şimdi kekemelik öğrenilen bir davranıştır. Yani kekemelik doğuştan değildir sonradan öğrenilir. Ancak kekemelliğin başlangıç noktası oldukça önemlidir. Kekemelik bir travma sonucu oluşabilir, korku, heyecan, bir baskı sonucunda oluşmuş olabilir. Sokakta gidiyor çocuk birdenbire acil bir fren duydu, pat diye birisine araba çarptı ve kan revan içerisinde e, o sahneyi gördü. Çocuk 5 yaşında örneğin birdenbire anne, anne diyecek birdenbire tıkandı. O tıkanmayla birlikte artık kekemelik süreç içerisinde kendini çocuğun dünyasında geliştirerek kekeme bırakabilir. Bu bir. Travma hali, stres, sıkıntı, bunalım hali çocuğu birdenbire kelimeleri teklettirmeye başlayabilir. İkincisi de birisinden öğrenmiş olabilir kekemeliği. Yani eğer baba kekeme ise muhtemel ki çocuk da kekeme olur. Bu genetik olarak çocuğa geçmez ama psikogenetik olarak geçer çocuğa. Anne kekeliyor ise çocuk da kekeler yahut da kardeşin biri kekeme ise o da geçer. Yahut da okulda öğretmende bir kekemelik var ise sınıftaki arkadaşında bir kekemelik var ise sokaktaki birisinde bir kekemelik var ise çocuk onunla duygusal iletişime geçtiği sırada çocuk da kekelemeye başlar ve bu da çocuğun alışkanlığı haline dönüşür. Dolayısıyla kekemeliğin önce bir kaynak noktası mutlaka bulunması lazım bu bir... İkincisi de öyle basit bir terapi ve tedavi yöntemi değildir kekemelik terapisi ve tedavisi. Yani nefes almayı alıştırın ondan sonra kurtulur falan diye değil bu. Mutlaka bir uzmanla görüşsün çocuk. Eğer çocuk uzmanla görüşmez kendi içinde derinleşir ve bunu da iyice bir alışkanlık haline getirirse bakın yaşı şu anda 5 yaş okula henüz gitmiyor veya anaokuluna gidiyor kreşe gidiyor. Ama yarın ilkokula, ortaokula gittiği sırada çocuk konuşamıyor olmanın üzerindeki oluşturduğu psikolojiyle perişan olur. Yani okullarımız maalesef öyle empatik okullar değil, öğretmenlerimiz maalesef bu konuda çok da pedagojik bir şey üstlendiğini düşünmüyorum. Çünkü kekeme olan çocukların bana anlattıkları, okullarda yaşadıkları durumları gördüğüm kadarıyla çocuklar okullarda sanki kıyma makinesinden geçirilir gibi kekeme çocuklar veya konuşma engelli çocuklar, Orada sorunlarla karşılaşıyorlar o takdirde mutlak surette bir uzmana gidilmesini tavsiye ediyorum bu dinleyicimize nefes alma eğitimi terapi sırasında uzman tarafından verilmesi lazım anne baba bunu çok yapabileceğini tahmin etmiyorum. Son sorumuza geçiyoruz ve vaktimiz dolmak üzere hocam benim oğlum kimseye yaklaşmıyor sadece anneye ve babaya bir de amcasına yakınlık gösteriyor gerisine yaklaşmıyor. Dinleyicimizden tüh keşke diyorum çocuğunuzun yaşını da yazmış olsaydınız bir, ikincisi acaba çocuğunuz hiç kimseye yaklaşmıyor olmasının bir başlangıç noktası oldu mu yoksa çocuk doğuştan itibaren mi böyleydi kendi içine dönük olarak. Eğer bir andan itibaren başladıysa bu bir problemdir. Yok çocuk zaten doğduğu günden beri böyle birazcık çekingen birazcık içe kapanık ise o zaman çocuğunuzun fıtratı budur. İkisinin birbirinden farklı terapi yöntemi, ikisinin birbirinden farklı tedavi yöntemi vardır. Yaşını bilemediğim için bu dinleyicimizden özür diliyorum ve sorusuna anca bu kadar cevap veriyorum. Efendim dakikalarımız şu anda dolmak üzere. Burç FM'de çocuk deyip geçmeyin isimli programdaydık. Çocuk deyip geçmeyin hafta içerisinde salı günü saat 11 ile 12 arasında ve çarşamba günü 11 ile 12 arasında gerçekleşiyor. Telefonla ulaşabiliyorsunuz, SMS ile sorularınızı gönderebiliyorsunuz. Şu anda eğer aklınıza takılan sorular var ise bunları gönderebilirsiniz. Haftaya salı günü bu sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Çocuklarınıza çocuk deyip aman geçmeyin, aman çocuk deyip geçmeyin. Onların birer dünya olduğunu, insan olduğunu, şuurlu birer varlık olduğunu ve ellerinizin içerisinde sizin sıcaklığınızla şekillendiğini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 Bu programda cevaplanmasını istediğin sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 yaş gönderebilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de. Radyonuz Burç Efendi.